Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Rasulillah. Ve Dersu 3. 3. ders. Ahmet ile Ali arasında geçen bir diyalog. Ahmet: Kem taliben fi faslikum ya aleyyu. Ey Ali, sınıfınızda kaç erkek öğrenci var? Ali: Fi faslina erba'ata ashara taliben. Sınıfımızda 14 Erkek öğrenci var. Ahmet, etullah bu fi fasilna ekseru. Bizim sınıfımızda öğrenciler daha çoktur. Ekseru daha çok. İsim tafdil. Fihi tiz atayara taliben. Onda yani sınıfımızda 19 erkek öğrenci vardır. Ya Aliyu, mesmut talibil cedid cae emsi Ey Ali, mesmut talibil cedid yeni öğrencinin ismi nedir? Hangi yeni öğrenci? Ellezi <gülüyor> caemsi. Dün gelen yeni öğrencinin ismi nedir? Ali ismuhu usamedü. Onun ismi usamedir. Hu ve tabirun cidden, o gerçekten cidden uzun boyludur. Eleyse kezalike öyle değil mi? Bu bir kalıptır. Geçen hafta söylediğimiz gibi. Eleyse değil yok Olumsuzluk, nefi ifade ediyor biliyorsunuz. Kezalik de öyle, öylece, aynen manalarında kullanılır. Öyle değil mi? Buradaki tam manası. Ele ise kezalike. Aleyyu, bela. Bilakis, evet. Bu bela da ileride kullanımı gelecek bu derste yok ama bu derste kullanmış, e, kelimenin daha doğrusu kullanımı kaydelerine girmemiş. Bela ise... Olumsuz sorulara olumlu cevap verme için kullanılır. Şöyle değil mi? Evet öyle demek için bela kullanır. Öyle demek öyle değil demek için la hayır öyle değil kullanır. Öyle değil mi? Yapmadın mı? Gitmedin mi? Gelmedin mi? Gibi olumsuz manevik sorulara yaptım ettim gittim geldim ya yaptın ettin gibi olumlu cevap vermeye bela kullanır. Mesela Resulü Aleyhisselatü birçok hadisinde, Ela ünebbeüküm der. Size haber vermeyeyim mi? Sahabe Bela Ya Resulallah der. Bilakis Ya Resulallah. tabii ki haber ver manasında Ela ünebbeüküm. Neyi? İşte cennet ehlini, cehennem ehlini, şunu, bunu. Birçok hadiste gelir bu. Evet. Bela olumsuz sorulara olumlu yanıt vermek için kullanılır. Evet diye tercüme edilebilir. Evet. Evet kuvvet cidden ve lakin hamiden etvelu minhu Evet o cidden uzun boyludur lakin hamit ondan daha uzun boyludur etvelu minhu Burada hemen lakinle kısaca bir değinelim. Bu dersin içerisinde kaydı olarak da onu işleyeceğiz tekrar. Bir bahsini bahsi hakkında bir şeyler söyleyelim. ondan sonra devam edelim konuşmamıza. Lakin ne biliyorsunuz inlerin kardeşlerinden fakat ama, lakin manalarına gelir. İki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Kendinden önceki cümleyle kendinden sonraki cümle birbirinin zıttıdır. Veya aynı manaları ifade etmez. Farklılaştırır manayı. Bakın hemen şimdi cümleye o yani kim? Usame'den bahsediliyor. Usame cidden uzun boyludur. Cümlesinden sanki onun daha uzun boylu birisi yokmuş gibi anlaşılıyor. Hemen ve lakinne onu o anlamı bozdu. Ve ne hamiden et Lakin hamid ondan daha uzun boyludur. Örneğin bir gelecek. Kaide gelecek. Örneğin bugün hava açıktır. Ama benim canım sıkkın. Mesela. Bugün hava yağmurlu. Lakin şemsiyemi aldığım için ıslanmadım. Gibi. Yani ilk cümleden Devamlı anlaşılabilecek e, anlamı anlaşılabilecek manayı bozmak için kullanılır. Onun zıttı onun farklı bir versiyonlar var, farklı bir anlamı var veya e, aklınıza böyle şey gelmesin. Şu daha farklı gibi bir cümleyi ona ilk ilk cümleye bağlar. Evet devam edelim. Bela ve tabiün cidden melakinin ne hamiden etvalemne minhu innehu et velu talibin fi faslina şüphesiz ki o sınıfımızda en uzun boylu öğrencidir. Hamid. Ve men etvelu talibin fi faslikum? Sizin sınıfınızda en uzun boylu öğrenci kimdir? Etvelu talibin fi faslina İbrahim. diye cevap verdi Ahmet. Bizim sınıfımızda uzun en uzun boylu öğrenci İbrahim'dir. E defteru ke ya Ahmedu. Ey Ahmet bu senin defterin mi? İnne hattake cemirun cidden. Muhakkak ki senin yazın cidden güzeldir. Hat, hat sanatından aklınızda kalsın. Yazı demek. Maşallah. Maşallah. Biliyorsunuz maşallah nazardan e, korumak için ve korunmak için e, söylenen bir sözdür. Tam kelime manası, ma şey şeyler, şâe dilediği, istediği, dilediği, Allah ise şaafilin e filin faili, Allah'ın dilediği şey, herhangi bir e, güzelliği bulunan bir nesneye, bir şahsa, maşallah denirse, bu Allah'ın verdiği bir lütuf, Allah'ın verdiği bir ikramdırın ifadesidir, sözle bunun ifadesidir. O zaman o azadan korunur bir izinle. Birçok arabanın arkasına bu yazın yazılması bundan dolayı. Ancak arabanın arkasına yazılması veya yazılara asılması değil de onu söylemek ve korunması için dua etmek koruyucudur biliyorsunuz. Ahmet devam etti. Şükran ya aleyhü. Ey Ali teşekkürler. Teşekkür ederim. Hattı cemilun. Hattın yazın güzeldir. Ve hattı ke Ve senin hattın daha güzeldir. Burada vav yerine de kullanabilirdi. Hatte Cemil'un, ve lakin ne Ejmelu demek de güzel olurdu. Ve yani burada lakin'i kullanabilecek. Hat <gülüyor> yazım güzeldir. Ama senin yazın daha güzeldir. Lakin fakat senin yazın daha güzeldir. Bu da olabilir. Ejmelu <gülüyor> biliyorsunuz, Cemil'unun ismi taft değil F -al Ali kalıbında. Ali Men hazel fetilledi ma ya Ahmed'u, Ey Ahmed beraberindeki bu genç Erkek kimdir? nehu ennehu ehuke Sanki o kardeşin gibi Ke de biliyorsunuz İnne'nin kardeşlerinden idi gibi sanki benzer ifadelerle onu tercüme edebiliyorduk. Ahmet Neam huve ehiş şagigu Evet o öz kardeşimdir. Ehî o benim kardeşimdir. Eşşakîgu ise Ehi'nin sıfatı. Nasıl kardeş? Öz kardeş. ama bir kardeş. ama bir kardeş. Öz kardeş. Üvey kardeş. Neyse. Ali E ekberu minke huve em esğaru O senden daha mı büyük yoksa daha mı küçük? E ekberu minke huve em esğaru Ekber biliyorsunuz kibirden İsmi taftel. Asgar da ismi yerden ismi Ahmet, hu ve huwa asgaru minni. O benden daha küçüktür. Asgari bizim dilimizde asgari de buradan geldi Arapçadan. Asgari en az demek. Ali fi ayi mehc'in ente ya ahi. Ey kardeşim sen hangi pansiyondasın? Mehce pansiyon demek. Yatılı e, yurt demek yatın pandom yer demek. Ene film mehce'il hamisi diye cevap verdi Ahmet. Ben beşinci pansiyondayım. Buradaki hamis de sıra sayısı. Bu da gene bizim dersimiz için, içinde kaydolacak anlatılacak, anlatacağımız gireceğimiz <gülüyor> birisi. Sıra sayısı diyoruz buna. İnci inci diye ifade ettiğimiz sayılar böyle. 5. kitap, 6. defter, 8. noter, 9. durak gibi. Evet, ben 5. pansiyondayım. Vehu ve bakiyedun cidden anil camiyati. Ve o yani beşinci mehce pansiyon cidden okula uzaktır. Bakiyed. Ali <gülüyor> enefil mehceyi samini Vehu ve eb adu in mehceyi kon. Ben sekizinci pansiyondayım ve o yani benim pansiyonum olan 8 pansiyon sizin pansiyonunuzdan daha uzaktır. Eb adu. Bakiyeden alınmış. İsm-i Tafdil kalıbı. Daha uzak. Eyyü Huma Ahsenu. Eyyü biliyorsunuz soruya da Hangi hangisi manasına. Huma ise müsenna ifadeler. İki. O ikisinden hangisi Ahsenu. Hasen'den alınma. ismi i Tafdil daha güzeldir. Daha iyidir. Ali Cevap verdi. El-Mehce'ul-Khamis'u Ahsenu. Aleykümselam. Beşinci pansiyon ah senin daha iyidir, daha güzeldir. Fe inne gurefehu evsa'u Evet. Böyle bir cümleden sonra açıklama sadedinde gelen cümlenin başına fe gelirse o çünkü diye ifade edilir. Çünkü diye tercüme edilir. Beşinci pansiyon daha iyidir. Fe çünkü o onun çünkü daha doğrusu fe inne çünkü burahu onun odaları evsa daha geniştir. ve nevafidehu ekberu ve onun pencereleri daha büyüktür. ve merahiduhu enzafu ve onun mirhattan türeme çoğul tuvaletleri enzafu naziften isim daha temizdir. Onun tuvaletleri daha temizdir. Ve sururulleti fihi ecmelü. Ve ondaki yataklar daha güzeldir. Serir'de seririn çoğulu ecmel cemilden türeme isim taftil. Anlaşıldı mı burası? Tabi buyurun. Şimdi e, taftiller e, kalıbı devamlı aynı şekilde mi? Hep efalu kalıbına F alü alü. gelir. Müzekkerler için efalu mühennetler için e, fı'l alakalı. Yani Kübra var ya Kübra, Suğra. Moacemiz Suğra efendime söyleyeyim. Kübra isim olarak kullanmış. Husna efendim. Bunun gibi fı'l alakalı. Evet. Müennes için fı'l alakalı. O da ileride gelecek inşallah. Şu an sadece müzek görüyoruz. Ecep analesi gelen suallere sorulara cevap ver dört tane soru var birincisi kem taliben fi fasli ahmede ahmedin sınıfında kaç erkek öğrenci var kem taliben fi fasli ali'nin ali'nin sınıfında kaç öğrenci var men etvelu talibin fi fasli ahmede ahmedin sınıfında en uzun boylu öğrenci kimdir ve men etvelu talibin fi fasli Ali'in ve Ali'nin sınıfında en uzun böyle öğrenci kimdir? Bunları parşiye göre cevaplandıracaksınız. El-sani ikinci alıştırma. Da hadihil alamete okey, imamü'l-cümelisi sahihati ve hadihi'l-alamate çarpı imamü'l-cümelülleti leyset sahihaten. Sahih cümlelerin önüne bu okey alametini ve sahih olmayan leyset sahihaten sahih olmayan cümlelerin önüne de bu çarpı alametini koy. Gene parça ile ilgili dört tane cümle var. Onların sahihlerini ve sahih olmayanlarını ayırıp ona göre başına işaret koyacağız. Et talibul cedidun lezî ca'e emsismuhu ismuhu sametü Dün gelen yeni öğrencinin ismi Usame'dir. Hamidun <gülüyor> fi fasli ahmede Hamit Ahmet'in sınıfındadır. El mehcevu saminu gurafuhu evsau. 8. pansiyonun odaları daha geniştir. El mehcevu saminu ebadu min el mehceyn hamisi. 8. pansiyon 5. pansiyondan daha uzaktır. Es salis 3. alıştırma. Iqra ilemselet aletiyete lismit taftili. İsmit taftili İsmi taftil için gelen misalleri oku. Evet burada kaideye girdi. Önce ka alıştırmaları bir okuyalım misalleri. Ondan sonra ismi taftil hakkında konuşalım. Haşim'un tabirun. Haşim uzun boyludur. Ve hamidun et velü Hamid ise ondan daha uzun boyludur. Daha uzun boylu. <tTYLEN _ 'im> <tTYLEN _ 'im> Aminetu sagiratun amine kısa boyludur. Ve zeynebu esgaru minha Ve zeyneb ondan daha küçüktür. Daha kısadır. Evet. Geçen dersimizde demiştik. Tekrar söyleyelim. İsmi taftilin dört hali vardır. Dört hal üzere bulunur. Bunlardan birincisi ismi taftilin kendisinin nekire ve kendisinden sonra min ile kullanımı halidir. Ki şimdiye kadar parçada hep iki kullanım gördük. Bunlardan birincisi ismi taft değil ve hemen devamında min harfinin gelmesiydi. Bu alıştırmada öyle gördük. Atvalu minhu dedi mesela. Veya esgaru minha dedi. Bunun gibi Ismi taf değil, nekire gelecek ve hemen kendisinden sonra bir tane min harfi gelecek. Yani ondan, minden sonra gelen kelime neyse ondan daha büyük, daha küçük, daha daha daha neyse hangi kelimeyi kullanıyorsak o manada kullanılır. İkinci kullanım ismi taf değilin elflam taksıyla beraber kullanılmasıdır. Yani marife olarak kullanılmasıdır. Bu durumda sıfat veya haber olur. Örneğin Ali'yünün veya Ahmet'ül Eftalu. Ahmet en fazilettir. En üstündür. Veya El-Ceyşu e Ceyşuhum Onların ce Ceyşuhum Ekseru Onların daha çoktur gibi El Ekferu e ilahir Eliflam ile birlikte kullanılır Ya sıfat veya haber olur Üçüncü hali Ki bu parçada Ki gelen e, isim i taftilin kullanımının ikincisi de budur İsim i taftil Nekre gelir Ve nekire bir kelimeye muzaf olur Kendisi de nekri olur nekil bir kelimeye de aynı zamanda muzaf olur. Örneğin, e, et valu talibin gibi, en uzun boylu öğrenci. <gülüyor> Bu durumda e, muzafun iley olan kelime mutlaka müfret gelir. Müfret. mufred ve muzaf gelir. Yani et valu tullabin olmaz, talibin olur. En uzun boylu öğrenci diye de tercüme eder. Veya en güzel telefon, en güzel defter. Ne diyelim mesela en güzel en güzel defter, ecmeli defterin en güzel defter, en güzel telefon. Ah seni hatifin, ah seni hatifin gibi. Dördüncü ve son kullanım ismi taftil için ismi taftilin kendisinin nekire gelmesi ve kendisinden sonra bir marife kelimeye muzaf olması. Marife kelimeye muzaf olması. Bu durumda muzafun leyh olan kelime kendisinden önceki gruba grubun cinsine ve adedine uyar. Mesela öğrencilerin en uzun boylusu diyecek olursak et velü olur. Et velü Ve o zaman onu çoğul yaparız. Öğrencilerin en uzun boylusu deriz. Veya ek e, ek nasi. İnsanların en çoğu. Veya e, hayırun nisai kadınların en hayırlısı gibi. Evet. Bu dört kullanımda bahsettik. Biz bu dersimizde sadece birinci ve üçüncü maddelerde yazdırdığımız kullanımlara şahit olup e, Kitabı hazırlayan e, Hoca Efendi bu ikisinin kullanımını göstermiş sadece. Diğerlerde ileride çıkacaktı karşımıza. İleride çıkmasa bile bunun kullanımını gerek Kuran'da, gerek Sünnet'te, gerekse diğer kitaplarda Mutlaka göreceğiz inşallah. Şimdi bu misalleri düşündük. Ondan sonra e, okuduk daha doğrusu. Ondan sonraki gelen 7, 8, 9 10 tane cümle var. O cümleleri de okuyalım. Tercüme edelim. Hazel kitabu eshelü min zake Bunu tercüme edelim. Size de bana yardımcı olun. Hazel kitabu eshelü min Bu kitap hmm. ondan daha kolay, kolaydı. Daha kolaydır. Evet. Eshelü min. Evet. Birinci nasıl oldu? Birinci maddede yazdığımız kaideye uygun olarak geldi. Mi? Minhafice ile min geldi. Evet. İkincisi Hâdihî seyyâretü ecmenü min tilke. Bu otomobil ondan, ondan, daha, güzel. ondan daha güzeldir. Hamzatü ekberü minni sinnen. Hamza Yaşça benden daha büyüktür. Evet. Sin, kelimesi yaş içinde, yıl yıl manasında, yaş içinde diş içinde kullanılır. Evet. benden daha yaşlıdır. Yaşça daha büyüktür. Evet. Dördüncü cümlemiz: "Hawlātullahu ahsenu min ulaike. Bu erkek öğrenciler, onlardan daha iyidir. Beyti eb adu anil medreseti min beytike. Evim senin evin okula senin evinden daha uzaktır. Huve esgaru minna sinnen. O sile yatça benden bizden, küçüktür. bizden Bizden minna bizden daha küçüktür. Khatti ahsenu min khattike. Benim yazan Yazım senin yazından daha güzeldir. Hâdeşşşâriyü en min zâlike Bu cadde ondan daha temizdir. Evet. Ellebenu ahsenu mineşşâyi Süt çaydan Süt çaydan daha güzeldir. Hâdehis saatu erhasu min tilke Bu saat ondan daha ucuz. Ondan daha ucuz. Evet. Errabi dördüncü alıştırma kevin cümelen minel kelimatil atiyeti müstamelen ismet taftili ismi taftili kullanıcı olarak gelen kelimelerden cümleler oluştur örneğin birinci cümledeki kelimeler haşim tavil Osman. haşim min Osmani. güzel haşim Osman'dan daha uzun boyudur diyeceğiz tavilini eft F alu kalıbında et-alu'ya çevirdik. Onunla beraber de min'i kullanmamız gerekiyor haliyle. el atıyor. kebirun er-riyadu. daha büyüktür. Diyeceğiz. Gahiret, Nasıl diyeceğiz onu? Ekberu-el-gahiretu. Evet. Miner-riyadu. Evet. El-gahiretu el evet evet el gahiretu ekberu miner riyadu Güzel. Diğerlerini okuyayım. Geçeyim. Hadel-fundugu nazifun zâke otel Ondan daha temizdir denecek. El lugatul arabiyyetu sehlün el lugatul feransiyyetu Arapça dili Fransızca dilinden daha kolaydır diye cümle kurulacak. Ene kebirun huve Ben ondan daha büyüğüm denecek. Huve sagirun ente O senden daha küçüktür denecek. Er ricalu kethirun en nisa'u Erkekler kadınlardan daha çoktur denecek. Ente hasenun ene Sen e, benden daha iyisin. Burada ent de diyebiliriz. Evet. Sen benden daha iyisin. El mevzu rahisun el inabu Muz el mevz muz demektir. El inab ise üzüm demektir. Muz üzümden daha ucuzdur denecek. Eşşemsu baidun el kameru Güneş aydan daha uzaktır denecek. Evet. Yani 5. Oku elims 3. Sonra cümleleri alagrarıha. Müstamelen ismet tafdili. Misalleri oku. Sonra isim tafdili kullanıcı olarak gelen cümleleri onların benzeri üzere çevir. Yani misallerin benzerine çevir cümleleri. Önce misallere bakalım. Üç tane misal. Muhammedun talibun hasenun. Muhammed iyi bir öğrencidir. Güzel bir öğrencidir. Bu yüz güzelliği değil de öğrencilik açısından güzellik. Bakın burada Hasen Talib'in sıfatı. Burada bu sıfatı biz e, ismi taftil kalıbına sokacağız. Sıfatın mevsufuna izafesi kabiliğinden diyeceğiz buna da. Sıfatın mevsufuna izafesi. Hasen sıfat diye onu ne yapacağız? Mevsuf'a izaf edeceğiz. Muhammedun ahsenu talebin fil fasli. Muhammed sınıfta en iyi öğrencidir. En güzel öğrencidir. Hani Güzel öğrencidir demiştik ya. Bunu isim taftil kalıbına soktuk. Ziyadeleştirme, fazlalaştırma. Sıfat sıfatlanandan sonra geliyordu. Normal sıralamayla öyle. Ama isim taftil kalıbında izah ettiler gibi. Den dolayı sıfat e, muzaaf, mevsufta muzaafın ileyeh olacak. Hada beytun cemilun bu evdir. Ama nasıl bir evdir? Güzel bir evdir. Biz buna en güzel ev diyeceğiz. Hada ejmelu beytin fişşari. Bu caddede en güzel evdir. Aminetu talibetun sahiratün Amine Küçük bir öğrencidir. Bunu ismi taftil kalbuna sokarsak, amine en eskaru talibetin film medreseti Amine sınıfta en küçük öğrencidir. Okulda. Okulda, evet. Bu misalleri düşündük, okuduk daha doğrusu. Şimdi aşağıdaki gelen cümlelerdeki cümleleri bunun benzeri ismi taftil kalbuna sokarak biraz daha manayı derinleştireceğiz. Hadihi gurfetun sagayratun. Bu küçük bir odadır. Bunu fi beytina evimizdeki en küçük odadır diyeceğiz. beytina. Güzel. Hazi esgaru gurfetin fi beytina. Bilalun laibun hasenun. Bilal iyi bir oyuncudur. Laib laibun Lay beyel abudan, lay al geçer bu bolca. Ciarun car. evet. evet. Siz o zaman singine göre söyleyelim. Bilalun Ciarun Hasanun, Bilal iyi bir komşudur, güzel bir komşudur. Yerine biz fi Hayyna mahallemizdeki en iyi komşudur diyeceğiz. Bilalun Ahsenun Ciarun fi Hayyna evet. Ders. Yasirun rajulun fakirun diğer cümlelerde aynı şekilde yapacağız bunları okuyalım tercümesini verelim geçelim Yasir fakir bir adamdır Hadihi saatun rahisatun bu ucuz bir saattir Hada dersun sehlun bu kolay bir derstir Ad-dukturu Zekeriya tabibun şehirun Doktor Zekeriya ünlü bir doktordur El-Ezheru camiatun gadimetun. Ezher eski bir üniversitedir. el üstad Numanu müderrisun Hasanun Üstad Numan güzel bir iyi bir öğretmendir. Hada dersun sabun. Bu zor bir derstir. Hada faslun vasiun. Bu geniş bir sınıftır. Bu cümlelerdeki gelen sıfatların hepsini, hepsi de zaten haberin sıfatı olarak geldi. Bunları e, isim taftili kalıbından sokacağız ve sıfatın mevsufuna izafeti kabiliğinden onları e, manasının daha şeklinde mana şekilde e, cümleleri yan tarafa boşluklara yazacağız. Es-sâvis 6. alıştırma. Tekra el misâleyni. İki misali oku. Sümmer bit beyne kulli cümletayni fîmâ yeli müstavmilen lakinne valem enne lakinne min ehevati inne iki misali oku sonra lakinneyi kullanıcı olarak gelen şeylerde gelen boşluklarda cümlelerin arasına bağla cümlelerin arasına rapt et, ilişkilendir irtibattandır bağla evet cümle teyine iki cümlenin arasını cümlelerin değil iki cümlenin arasını doğru söylüyorsun. cümle teyin. İki cümlenin arasını lakin ile lakinle kullanarak bağla. Ve bil ki lakinle inne'nin kardeşlerindendir. Bu açıklamayı niye yaptı? İnne bir cümlenin başına geçtiğinde ne gibi bir etki yapıyorsa lakinle de aynı etki yapacaktır. Ona dikkat çekmek, onu hatırlatmak için yaptı. Evet, iki misal demişti. İlk misalimiz et-tullabu kesîrun öğrenciler çoktur. El faslu sagayrun. Sınıf küçüktür. Bu cümlelerin bu iki cümlenin arasına lakin ile bağlarken ne yapacağız? Et-tullabu kesirun lakin el fasna sagayrun. Lakinne inne gibi isim e, mübteda ve haberden oluşan cümlenin başına geçer. E, Mübtedaı kendisini isim olarak alır ve nasb ederdi haberde kendisine haber olarak alır, ref ederdi. Lakinnel fasle dedik. Bundan dolayı. İkinci misalimiz Hamidun müctehidun, sadiquhu keslanu. Hamid çalışkandır, onun arkadaşı tembeldir. İki ayrı cümle, lakin ile arasına Muhammedun müctehidun lakinne sadiquhu keslanu. Lakin onun arkadaşı tembeldir dedik. Şimdi yedi tane cümle var burada. Bunlardan birkaç tanesini yapalım beraberce. Muhammedun tavilun, Muhammed uzun boyludur. Hamidun kasirun. Hamid ise kısa boyludur. Muhammedun tavilun, lakin Hamiden kasir. Güzel. Fakat Hamid kısadır. <gülüyor> Aminetü müçtehidetün Amine çalışkandır. Uhtuha <gülüyor> kesla Onun kız kardeşi ise tembeldir. Bunu nasıl yapabiliriz? Amin Sen de... dur Mehmet abi. Evet. Aminetü müçtehidetun lakinne uhtehâ kesla. Güzel. Lakinne uhtehâ kesla. Güzel. Anlaşıldı mı? Başka yapalım mı yoksa okuyup geçelim mi? yeterli herhalde değil mi? Evet. O zaman 3. cümleden itibaren okuyup tercüme edip geçelim. Hadet dersu tabiilun huve sehlun. Bu ders uzundur ve o kolaydır. Sayyareti kadimetun hiye qaviyetun. Otomobilim eskidir, o kuvvetlidir. Ehi mutazevcun ene azebun. Kardeşim evlidir, ben bekarım. İbrahimu <gülüyor> fakirun. Amme ammuhu ganiyun cidden. İbrahim fakirdir. Onun amcası cidden zengindir. Beytuke cemiyyun cidden ve sagayrun. Senin evin cidden güzeldir. O küçüktür. Bunların arasında bu iki bu e, sorulardaki iki cümlenin arasını lakin ile bağlayacağız ve lakinle inan kardeşlerinden olduğuna dikkat ederek hareketkisine. etkisine ee, özel önem göstereceğiz. Es-Sabi'yi yedinci alıştırma burada da Ke'enne'nin kullanımı var. İkra'il misaleyni iki misali oku. Sümme edhil ke'enne alel cümel atiyeti ilmen bi'enne ke'enne min ehevati inne sonra ke'enne'nin inne'nin kardeşlerinden olduğunu bilerek gelen cümlelere dahil et, girdir. İki misale bakalım. Men hadel fetâ Bu genç delikanlı kimdir? Ke ennehu ehûke. Sanki o erkek kardeşin. Veya o erkek kardeşin gibi. ikinci alıştırmamız. Men hadet tıfletü. Bu Küçük çocuk, kız çocuğu kimdir? Ke enneha uhtuke. Sanki o kız kardeşin. O kız kardeşin gibi. Burada da ke kullanım var? Bir iki cümleyi yapalım biz. Huve zemiluke. O senin okul arkadaşındır. Evet. Ke ennehu zemiluke. Ehuke, evet. Sanki o senin kardeşin gibi. Zemin. Öyle diyebiliriz. Başka kelimelerde başka manaları da söyleyebiliriz. Mesela o senin, o senin okul arkadaşındır. Sanki o senin eğer biliyorsanız şeyin, yaşıtın. Mesela veya sanki arkadaşın. Arkada, sa, sa, esti şey, sanki o senin okul arkadaşı normal arkadaş olmayabilir değil mi? Evet. Öz özün gibi, <gülüyor> öz kardeşin gibi diyebiliriz veya gibi, hani düşünün ama ek o diyebiliriz, söyleyebiliriz. hiye tabibetün o doktordur. Uhtu uh, ke. Evet veya ünmuke evet ke ennehu fi ke, sanki o senin mahallende gibi hum onlar öğrencidirler ente sen hastasın huwa mudarrisun cedidun o yeni bir öğretmendir enti uhtu meryeme sen Meryem'in kız kardeşisin. Nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ente meridun, en temeridun şey. ke enneke Meryem. olmaz. Sen hastasın sanki hasta gibisin olmaz. Olmaz Evet. Neke, <gülüyor> <bir> şey <sırada gülüyor> Sen hastasın. Sen <gülüyor> hastasın. <gülüyor> ee, yani işte ke enneke mesela ee, gerçi çok çok kelimede bilmiyorsunuz da yorgunsun kendindeki cevanu mesela sen sanki açsın kendindeki atışanu değil mi? gibi bir şey yapın zorlayın mutlaka bir şeyler bulacaksınız yani illa o şeyle alakalı olması gerekmez onunla uzaktan biraz daha uzaktan alakalı da olabilir İlla yakın alaka gerekmiyor Evet. Esamin 8. alıştırma. Burada ekran vaeliği gelen şeyleri oku. Bu 8. alıştırmada mürekkep sayılar işlenmiş. Mürekkep sayılar. Birleşmiş, Birleşmiş sayılar. Evet, terkip olmuş. Bunlar 11'den 20'ye kadar olan sayılardır. Şimdiye kadar biz 1'den 10'a kadar olan sayıları görmüştük. Onlara müfret sayılar denir. 11'den 20'ye kadar olan sayılarda mürekkep sayılar denir. İki hane var ya bunlarda hani evet. 11, 12, 13 gibi. Hani bizde de birler hanesi, onlar hanesi deriz buna. Ee, öyle iki haneli de iki ayrı kelimeden oluştuğu için ve bunlar mürekkeptir. Bunların bir özellikler var birkaç tane? Onları söyleyeceğiz inşallah. Ne diyor şimdi? Not oturunca? Tabii mürekkep sayılar on birden yirmiye kadar olan sayılara mürekkep sayılar denir mürekkep sayıların özellikleri şunlardır temiz-i müfret ve mensup olur hemen bakalım alıştırmalarımıza 11 öğrenci derken taliben geldi. 12, 13, 15, 20 hep taliben geldi. Yani müfret ve mensup geldi. Birinci özellik bu. İkinci özellik temiz müzekkerse 13 ile 19 arasındaki sayıların birler hanesi müennes olur. Hemen alıştırmamıza bakalım. Salasetu aşara taliben derken 13 öğrenci derken taliben biliyorsunuz müzekker. Onun birler hanesi 13 sayısının birler hanesi salaset geldi müennes geldi. 14, 15, ta 19'da dahil hep böyledir. Bakın bir. Evet. 11 ve 12 sayılarında ise birler hanesi temyizin cinsine uygun olarak gelir. Evet. Hemen bakalım. 11 öğrencilerken ehade aşara dedik. Taliben, gerçi ilerideki derste göreceğiz. Talibeten olsaydı ihda olacaktı, müennes olacaktı. İsna aşara 12. Taliben 12 erkek öğrenci derken müzekker geldi. 12 kız öğrenci diyecek olsaydık is ta aşağıya da diyeceğiz. Şimdi onlar hanesine geldik. Dördüncü madde. Mürekkep sayılarda sayıların onlar hanesi temizin cinsine uygun olarak gelir. Hemen bakalım örneğimize. 11 de dahil olmak üzere 19'a kadar e hade aşara taliben. Taliben müzekker aşara geldi. İsna aşara taliben, selasete aşara taliben, lahir. Eğer bu talibeten olsaydı, ihda aşrete talibeten olacaktı. İsneta aşrete aşiredin, de aşrete talibeten veya 3 aşirete taleben olacaktı. İlerideki kadar de ayrıca bunu göreceğiz. Şimdi bu bahsettiğimiz kaydelerin göze e, ne o kontrolü anlam varbundan Yerleşme varbundan bu sayıları okuyalım geçelim. Ehade ashre taleben 11 erkek öğrenci, isna ashre taleben 12 erkek öğrenci, selate ashre taleben 13 erkek öğrenci, erba'te ashre talebet Taliben 14 öğrenci, erkek öğrenci. Kham sete taliban taliben 15 öğrenci. Sitte te taliben 16 öğrenci. Seb ate taliben 17 erkek öğrenci. Semaniye te taliban taliben 18 öğrenci. Tis ate aşere taliben 19 öğrenci. Işrune taliben 20 öğrenci. Bu arada bunu okurken aklıma geldi. Beşinci bir özellik daha yazacağız. Beş sayıların birler ve onlar hanesi Fetha üzere mebni olur. Ettasi, dokuzuncu alıştırma. İkramayeli. Aşağıdaki şeyleri, gelen şeyleri oku. ثُمَّكْتُبْهُ Sonra onu yaz. مَا كِتَابَتِ الْاَرْقَامِ fihi bil hurufi. Onda harflerle bulunan rakamların yazısıyla beraber onu yaz. Aşağıda rakamlar zaten ee, örnekleri, alıştırmaları okurken göreceksiniz. Rakamlarla yazmış. Onu bizden yukarıdaki öğrendiğimiz şekliyle 11'den 20'ye kadar olan sayılardır bunlar. Bunları yazıyla yazmamızı istiyor. Rakamlarıyla yazıyla. Birinci cümle fil fasli 19 taliben Bu 19'u biz tisate ate, aşere taliben diyeceğiz. Fil fasli tisate aşere taliben. Bu Temizim müzekker, merekkep sayıların yazılış kaydelerine uygun olarak. Nasıldı Hı. o? 13 ile 19 arasındaki sayılarda sayılan birler hanesi temizin cinsinin zıttına geliyordu. Taliven olaca, o tis ate olacak. Aynı şekilde onlar hanesi onun cinsine geliyordu. Aşrete değil de aşere olacak ve üzere mübni olacak birileri onlar hanesi. İndi 15 kitaben billovatı lariyeti. Ve on iki kitaben bil lügatil Fransiyeti cümlesini nasıl okuyacağız? İndi, hamsete aşarak aşara kitaben bil lügatil arabiyeti ve on bir on iki'nin özelliği vardı. Birler hanesi de neydi? Temizin cinsinden geliyordu. Evet. İth na aşarak kitaben bil Be lügatil, Be lügatil, lügatil, lügatil. lügatil. lügatil. lügatil. evet. Bil Lugatil Feransiyeti. Vav var değil mi arada? Evet. Vesna kitaben Bil Lugatil Feransiyeti. Alıştırma yapalım mı? Okuyayım geçeyim mi? Anlaşıldı herhalde değil mi? Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Ali nasıl durum? Tabii, tamam. Efendim. O zaman üçüncü cümleden itibaren yoksa alıştırma yapabiliriz gerek, gerek varsa. Üçüncü cümleden itibaren okuyup geçelim o zaman. Ben tercüme edeyim. Ra'a Yusufu aleyhisselamu fil menami ehade ashara kevkeben. Yusuf aleyhisselam uykuda yani rüyasında 11 yıldız gördü. Ra'a gördü demek. Ra'a. Kevke bunu ise yıldız. Ra'a gördü diye bir gördü diye tercüme edeceğim fil, fiil. Fiil. Rü'yet, rü'yet hani hilal rü'yet hilal yani hilalin rü'yet falan diyoruz ya. Yani bu kelimeden türeme. Indi ışru neriyalen, 20 riyalim var. Ken funlugan fi hade şari, bu caddede kaç otel var? Fihi selatet aşıra funlugan, onda 3, şey, 13 e, otel var. fi hadehil medineti erbaa aşıra mesciden. bu şehirde 14 mescit var. Sevenu hade lki tabi Seb ee, atay aşağıra riyalın bu kitabın değeri 17 yedir riyaldir. Fihad el kitabı ıştru ne dersen bu derste 20 de, bu kitapta 20 ders var. Fis seneti itn aşağıra şehren senede 12 ay var. Şehrin şehrin ay şehirin ünlü. onun ikisini ayıralım. Ne? Burada, burada mağdud değil, burada temiz. Temiz, müfret geliyor yani. Mürekkep sayılarının temizi, müfret ve mensup gelir. Mağdud diye geçmiyor Burada temiz. Bu temiz şimdi. Ne zaman mağdudtu? Adet, mağdud, birbirine izafet, terkibine geldiği zaman diyorduk ona Burada temiz şimdi. Mürekkep sayılarla kullanılığında temiziz. eski. Müfret ve mensup. Müfret mensup. Ekremaili aşağıdaki şeylere gelen şeyleri oku. Burada yeni bir kaide var. Bunlar da sıra sayılar diyoruz. İnci, i̇nci sayılar. Ed dersul evvelü. Birinci ders. Alışkınız <gülüyor> deriz buna. Ed dersul evvelü. Burada ders mevsuf el evvel sıfattır. Nez <gülüyor> Sıra sayıları, evet sıra sayıları hep sıfat olarak kullanılır. Zaten Türkçemizde öyle değil mi? 5. kitap, 10. defter, 20. durak değil mi? Arapçada da öyledir. Sıra sayıları hep sıfat olarak kullanılır. Sıfatlar nasıl dört yerde mevsufuna uyuyorsa burada da sıra sayılarında sıfatlar sıfat olduğu için mevsufuna uyacaktır. Yani ed-dersu müfret müzekker merfu Değil mi? O zaman el evvelde müfret, müzekker, Merfu, mar marif sıfat olacak. Sıfat, mevsuf olarak kullanılır. Diyorsun, değil mi? Sıfat olarak kullanılır. Sıra sayıları hep sıfat olarak gelir, kullanılır. Bir daha söyleyeyim, en son söylediğimi. Sıfat, mevsufuna dört yerde uyduğu gibi sıra sayıları da mevsufuna dört yerde mutlaka uyar. Ed dersu, müfret, müzekker, efendim, merfu ve marife bir kelime. Değil mi? O zaman el evvelde öyle gelecek. Ed dersu sani ikinci ders bu da aynı şekilde. El evvelin müennesi el ula'dır. El ula. Gerçi aşağıda var bende dipnot olarak sizde var mı? Evet. 11. alıştırmanın dip, dip tarafının alt tarafında bir el evvelü müennesuhu el ula. Gördünüz mü? Evet tamam. Müennesi el-u'la'dır. Diğerlerinin mühennesi ise müennesik tesi gelmiş halidir. Es-saniye, es-saniyetü. Es-salisu, es-salisetü gibi. Yani ders yerine mühennes bir kelime koyarsak mesela el-medresetü. Değil mi? Evet. Okul. Kaçıncı okul? İkinci okul. El-medresetü, saniyetü. Evet. Veya salisetü gibi. Anlaşıldı mı burası? En dersu rabiu 4. ders. En dersu hamisu 5. ders. El kalemu sadisu ben değiştirdim. 6. kalem. Efendim. El defteru sabiu 7. defter. El babu 8. kapı. Eşşecaratu atü 9. ağaç, şecere. Veya Efendim, efendim ne diyelim? En nezzaratül aşiratü 10. Gözlük. gözlük, aşiratü 10. On. gözlük, Nezara gözlük demel, demek 10. <gülüyor> gözlük. Yani mevsuf eğer mühennesse sıfatı mühennes olarak gelir. Sıra sayılarında öyle. Eh, ona dikkat ediyoruz. Burada hep müzekker, yani mevsuf müzekker olduğu için sıra sayılarda müzekker geldi ona kanmayalım. Evet, o yüzden kaç tane müennes örnek verdik ehad arkadaşlar on birinci adıştırma <gülüyor> in atil esma'el atiyete bil adedil adedit terkibiyyi terkibiyyil müştakki minel adedil mezkuri emame kulli vahidin minha in at şey naat var ya naat sıfatla ne atu in at sıfatla sıfat yap neyi el gelen isimleri sıfatla ne ile bil adedit terkiyi yıl müştak yani türemiş olan tertip tertibi tertibe dair tertip edilmiş sayılarla gelen isimleri sıfatla hangi müştak tertibi adetlere sayılarla nel adedil mezkuri emame kulli vahidi minnaha. Her birinin önünde zikrolunmuş, zikredilmiş sayılardan müştak tertibi sayılarla yani mürekkep sayılarla 11'den 20'ye kadar sayılar var ya onları kasteliyor. Tertibi sayı onu söylüyor. Mürekkep sayılarla gelen isimleri sıfatla. Neymiş gelen isimler bakalım. İlkinde el yevmu el yevmus, saminu Parantez içerisinde 8 olduğu için el yevmus saminu Eliyev müzekker olduğu için samine dedik değil mi? Hı. İkincisi fis seneti 4. sene müennes kelime. Dördüncü senede diyeceğiz. Fis seneti rabiati. Fis senetir rabiati. Fi var başında. Evet, fis seneti rabiati. Et talibu akif. Et talibu panatı içerisinde 3 et, e, et. Talibu, ne, et Talibü Salih. Et ta, ta, ta, ta, Talibü Salih. Et Talibü Salih. Evet, üçüncü öğrenci. <gülüyor> Ömer Et Talibetu altı Et Talibetu Et Talibetu tüs sal. Siz altı. Yok. Et Talibet tüs. Yani mi taksiye takısalacak ya onu. Talibet <gülüyor> tüs. Tü, evet. Et Talibet Sadis et. Es sadis. 3 olarak mı yapacaksın? 6. Sadis. Sadis değil mi? Sadis. Evet. Sadis. 9'un 6'ı genelde hep karışıyor. Yazılışta şey değil mi? Ali abi. Ed versu 10. Dersu 10. Hangisi var ya? Ee, Talib'e nereden? Sizde de yan yana mı ikisi? Tamam o zaman talibin altında. Ertuğrul Aşira. Aşira. Aşira. Aşira evet. Aşir. Ali El Beytu 7. El, el Beytu. Mhm. El Beytu Sabiu. Güzel. El Beytu Sabiu. Güzel. Es Safhatü 9. Günel Bey. Es Safha sayfa demek biliyorsunuz. 9. sayfa diyeceğiz. Evet. Es Tut? Taa siyatu. Evet, es tut El Gur fetü beş. Ömer abi. El Gur fetül <gülüyor> güzel. El şey she... el Cüzü bir. El Cüzül evet çok. <gülüyor> <Et> el <religious> Cüzü <gülüyor> iki. Evet, kenesin? El, el cüzlül Fani Evet güzel El evvelü me ennefuhu el ula Tegul et talibul evvelü Yani müzekker için bir Birinci erkek öğrenci dersin de evet talibetül ula Birinci kız öğrenci demek için Et talibetül ula dersin Geçiyorum Bizimki bir yukarıdanmış da ondan var Öyle mi? <gülüyor> tamam <Öyle gülüyor> Bende burada gelmiş Yukarıdan var size de, de. Tamam. İthnâ aşar 12. alıştırma. Bunu şimdi okuyup geçeceğim İnşallah bir dahaki dersi sizden dinlerken uygulayacağız. Yüce Cihür Müdürüsu öğretmen, illetullabi öğrencilere esileten sorular yöneltir Mücavvenetten min elise kedalete, elise kedalet eden oluşturulmuş sorular yöneltir Heyyecii bu aleyhittullah ve bi bela ve öğrenciler de ona bela ile cevap verirler. Nahvu örneğin en teminen Hindistanlıysa kedalik sen Hindistanlısın öyle değil mi? Ya bela diyecek. En temerin neyse kedalik bela diye cevap cevaplayacaksın. Yani sen öğrenci hastasın öyle değil mi? Evet hastayım demek için bela. Hindistanlısın öyle değil mi? Bela. Suriye doğru cevap vermeyeceğiz. Yani, yani daha he, <gülüyor> alıştırmaya uygun cevaplar vereceksiniz. Bunu inşallah evimize giderse yaparız. Ama e, eleyse kezali kendime belanı kullanmaya herhalde. Olumsuz soruya <gülüyor> olumlu cevap vermek için belayı kullanır. Evet demek için yani. Ama olumlu soruya olumlu cevap vermek için nam kullanır. Örneğin sen Hindistan'dansın. Sen Hindistan'dan mısın? Güzel. Sen Hindistan'dan mısın? Na. Hindistan'dan mısın? Hindistan'dan değil misin? Değil. Veya Hindistan'dan Değil mi? Değil. Olumsuzluk oldu mu? Ela ünebbiüküm. Size haber vermeyeyim mi? Bela. Ver. E ünebbiüküm. Bihaza. Bun size haber vereyim mi? Na. Fahimtüm. <Susur> e ünebbiukum haza? E ünebbiukum haza haber vereyim mi? Cevap? Na. No. E la, e la ünebbiukum haza. Bunu haber vermeyin mi? Bela, belki ver. Evet. Sen de pointedle leydi. bir annikum. Bela diye gelmiyor. Evet. Bela, galu <gülüyor> bela. Zaten dinimizde böyle yerleşmiş ya. <gülüyor> Güzel aklına geldi evet. abi. Evet, maşallah. E lestu bir rabbikum. E lestu ben değil miyim? Bir <gülüyor> rabbikum sizin Rabbiniz değil miyim? Galu <gülüyor> dediler ki bela. Evet sen bizim babinizsin. Güzel. Es salih aşar 13. alıştırma yuhuma <gülüyor> ile ilgili. Bu da yine önümüze derste yüzde yapacağımız alıştırmalardan birisi. Eyyuhuma kullanımı neydi eyyuhuma eyyu soredat huma o ikisi o ikisinden hangisi Yushirun mudarris u ila taalibeyni öğretmen iki öğrenciye işaret eder ve yequl ve der ki hadani talibani bu ikisi öğrencidir iki öğrencidir eyyuhuma at velu bu ikisinden hangisi daha uzun boyludur ve ila kitabeyni ve iki kitaba işaret eder ve yegûl, hâdâni kitâbâni. Bu kitaptır. Eyuhu mâ Hangisi daha güzeldir? daha keda Ve bunun gibi iki tane şeye işaretler. Onların ikisinden hangisi diyecek şekilde sorular yöneltir. Öğrenciler de cevap verir. Efendim? Lakinlerinden mi böyle cevap mı Yok. Direkt ne cevap verecek? Direkt cevap verecek, evet. Hani parçalada gelmişti ya... <gülüyor> Ee, Ey Yuhma Ahseno, hangisi daha güzeldir demişti şeylerle ilgili, pansiyonlarla ilgili. Cevap El Meccul Khamsu Ahseno, beşinci pansiyon daha güzeldir. Evet. Kitabul Evelu Ahseno veya kita Kitabul edevatu Edatlar kitabı Ahseno, daha güzel gibi. Alıştırmalarımız bitti. Yeni kelimeler okuyalım. El kelimatul cedide yeni kelimeler. Mehceun, cem'uhu muhaciu. Mefailu kalıbında cem'ul cem. Ul -cam. Ondan dolayı gayr salif. Son harekesine dikkat edin. Tenvin yok. Pansiyon, yurt. Kevkebun, cem'uhu kevaki bu aynı kalıptan. Yıldız. Vasiun, geniş. Feriqun, var mı sizde bu? Takım, grup, fırka cemuhu furaqa u kalıbından bu da bu da gene aynı şekilde cemul cem dolayısıyla gayrımunsarif şakaykun cemuhu eşakka u öz yani üvey değil de üveyin zıttı öz manasında bunun çoğulu da gene efilao kalıbından cemul cem dolayısıyla gayrımunsarif semenun evet. değer paha alemun Âlem Alem dünya Şehirun Ünlü meşhur Şehrun Ay bu da 30 günlük süre ay derken gökteki ay değil Gökteki ay gamer biliyorsunuz eşşem şemsü vel gamer bi husban Senenin 12 ayı Senenin 12'de Birlik dilimi veya 30 günlük Zaman dilimi şehrun cemuhu, Şuhurun ve Eşhurun Eşhurun, evet. Şuhur ve eşhur. <gülüyor> laibun cem'uhu laibun, oyuncu, fil menami, menam, uyku. Evet. Nevm'den gelmiyor, uyku da. El-Ezheru, üniversitenin ismi Ezher. Başka kelime var mı sizde? Yok yok. Tamam. Tamam. <gülüyor> evet. Üstübakan Allahümme ve behemdek. Eşhedü en ve eturhu billi.